Altın İsrail İsrailoğulları Musa Aleyhisselamla birlikte Kızıldeniz'den geçtikten sonra sığır başı şeklinde putlara tapan bir kabileye rastlamışlardı. Hazreti Musa'ya "Sen de bize böyle bir ilah yap da ona ibadet edelim." demişlerdi. Musa Aleyhisselamsa kendilerine nasihat etmiş ve bunun büyük bir şirk olduğunu bildirmişti. Onlar da pişman olup tevbe etmişlerdi. Ancak Musa aleyhisselam Harun aleyhisselamı kendi yerine vekil bırakıp Tur dağına gittikten sonra onlara karşı imansızlığını gizleyen Samiri isimli nankör bir Yahudi Hz. Musa'nın yokluğunu fırsat bilerek halktan altın topladı ve bir buzağı yaptı. Sonra da bu Musa'nın ilahıdır. Fakat Musa Tanrısını unuttu deyip halktan buzaya tapmalarını istedi. Samiri sanatkar bir kimseydi. Buzayı öyle ustalıkla yapmıştı ki içine rüzgar girdiğinde canlıymış gibi böğürüyordu. Bunu buzada açtığı deliklerle sağlamıştı ve rüzgarın şiddetine göre kaval gibi sesler çıkıyordu. Ardında da Samiri bakın ilahınız sizinle konuşuyor diyordu. Böylece Samiri, onun Tanrı olduğunu halka telkin ederek, İsrailoğullarının bir kısmını hak dinden uzaklaştırdı. Harun aleyhisselam kendilerine ısrarla ikazda bulundu fakat dinlemediler. Bu hal ayeti kerimelerde şöyle beyan buyurulur. ''Hakikaten Harun, onlara daha önce ey kavmim, siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız.'' Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz demişti. Tahe 90. Onlar biz Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Tahe 91. O sırada turda bulunan Hazreti Musaya Allah teala buyurdu. Senden sonra biz kavmini. Harun'la kalan İsrail oğullarını imtihan ettik ve Samiri onları yoldan çıkardı. Tahe 85 Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından bilen bir buzağı heykeli yaparak onu tanrı edindiler. Görmediler mi ki o kendileriyle ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Acziyetine rağmen onu Tanrı olarak benimsediler ve zalimler oldular. El-Araf 148 Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşi Harun'un başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ''Anam oğlu, bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma.'' dedi. El-Araf 150 Musa, ''Ey Harun, sana ne engel oldu da bunların dalalete düştüklerini gördüğün vakit benim yolumu takip etmedin. Emrime asî mi oldun?'' dedi. Harun, ey annemin oğlu, saçımı sakalımı çekme. Ben senin İsrail oğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum dedi. Tâhe 92-94 Hz. Musa ile Hz. Harun, ana baba bir kardeştirler. Durum böyle olduğu halde, Harun aleyhisselamın anam oğlu demesinin sebebi, Musa aleyhisselamın merhametini celbetmek içindi. Zira ana hem baba ve kardeşten daha şefkatliydi, hem de onların anneleri Allah'a iman etmiş ve oğullarının sevgi ve hürmetlerini kazanmış salihâ bir anneydi. Musa da, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. El-Araf 151 Sonra Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi, yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki, bana olan vadenizden döndünüz dedi. Dediler ki, ya Musa! Biz sana olan vaademizden, kendi kudret ve irademizle dönmedik. Fakat biz o kavmin, Mısırlıların zinet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş. Sonra da onları atmıştık. Aynı şekilde Samiri'yi de atmıştı. Samiri'nin telkiniyle zinetleri eritmek ve buzağı yapmak için ateşe atmışlardı. Bu adam onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine işte bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır fakat onu unuttu dediler. Ta 87 88. Hazreti Musa onlardan bu çirkin işlerinden dolayı tövbe etmelerini istedi. Tövbe şartının da çok pişman olmak ve ölüm olduğunu bildirdi. Onlar da sabrederiz dediler ve hükmü beklediler. Musa kavmine dedi ki ey kavmim, şüphesiz siz buzayı tanrı edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için Yaradanınıza tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. El-Bakara 54 Öldürecek olanlar, öldürüleceklerin başında ellerinde birer kılıç olduğu halde beklemeye başladılar. Her puta tapanın ardında emir gelince onun boynunu vurmak üzere bir kişi vazifelendirilmişti. Hatta bunların içinde birbirlerine akraba olanlar dahi vardı. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bağışlamazsa, mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız dediler. El-Araf 149 Bunun üzerine Hz. Musa ve Hz. Harun, şefkatlerinden dolayı ağlayarak dua ettiler. Ayet indi ve tevbeleri kabul edildi. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o, tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayan ve merhamet edendir. El-Araf 153 Ve Allah Teala şöyle buyurdu. O davranışlarınızdan dolayı akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. El-Bakara 52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 Halkın görmeyip de kendisinin gördüğünü ve izinden bir avuç toprak aldığını iddia ettiği elçi, Hz. Musa'nın huzuruna gelen Cebrail'di. Samiri, onun atının bastığı yerlerin yeşerdiğini görmüş, izinin toprağından bir avuç alıp altınları erittiği ateşe atmıştı. Musa, ''Çekil git, artık sen hayatın boyunca bana dokunmayın.'' diyeceksin.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 Ve ömrü boyunca insanlardan uzak durmak zorunda kaldı. Bu zayi tanrı edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. El-Araf 152 Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı, onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardı. El A'raf 154. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a buzağa taptıkları için pişman olan İsrailoğullarını temsilen 70 kişi seçerek huzuruna getirmesini ve hep beraber tövbe etmelerini istemişti. Hazreti Musa emri ilahi mucibince 70 kişiyle tura gitti. Fakat nankör kavim Allah'ı görmek isteme cüretinde bulundu. Bunun üzerine orada şiddetli bir deprem oldu ve bayılıp düştüler. Sonunda Hazreti Musa Allah'a yalvardı da bu afet kaldırıldı. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Bir zamanlar ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz de bakıp durduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. El-Bakara 55-56 Musa tayin ettiğimiz vakit için kavminden yetmiş adam seçmişti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki: "Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın." Dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen affedenlerin en hayırlısısın. El-Araf 155 Hz. Musa aleyhisselam duasına şöyle devam etti. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette, biz gerçekten de tövbe edip senin hidayetine yöneldik. El-Araf 156 Allah Teala cevaben buyurdu ki, Azabım vardır ki, onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır ki, o her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da müttakilere, zekatını verenlere, ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Onlar ki, o ümmi peygambere, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olurlar. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup, onun izinden giderler ki, o onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden alıkoyar. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar, Murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar. Sırtlarından ağır yükleri indirir. Üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle hürmet gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliğiyle birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır. El-Araf 156-157 eshabtan Katade bin Numan radıyallahu anh'ın nakline göre, Hz. Musa aleyhisselam şöyle dedi, Ya Rabbi, ben levhalarda insanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan, en hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım onları benim ümmetim kıl. Allah Teala onlar Ahmed'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam Rabbim levhalarda dünyaya gelişte son cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala onlar Ahmed'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam Ya Rabbim Yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki, onların incilleri, kitapları sadırlarındadır. Oradan ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını bakarak yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım onları benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Hz. Musa, Rabbim orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden, her türlü sapıklıkla savaşan bir ümmet zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala o Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam, Rabbim, orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki, onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de onu yapamasa, ona karşılık ondan yedi yüz katına kadar sevap verilmektedir. Onları benim ümmetim kıl dedi. Allah Teala, onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Nakledildiğine göre bunun üzerine Hz. Musa aleyhisselam, elindeki levhaları bir kenara bırakıp "Allah'ım beni de ümmeti Muhammed'den eyle" diye yalvardı. vardı. Bizler hamdolsun ki meccanen yani hiçbir bedel ödemeden ümmeti Muhammed olarak dünyaya geldik. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Fakat her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu nimetin de bir bedeli vardır. Dolayısıyla bizler, ümmeti Muhammed olmanın mesuliyetini hakkıyla idrak etmeli ve ona hayırlı bir ümmet olarak yaşamalıyız ki, kıyamet günü onun civarında yer almaya ve şefaati uzmasına ermeye liyakat kazanabilelim. İsrailoğulları bir müddet sakin yaşadı. Sonra yine azdılar. Tevrat'ın hükümlerinin ağır olduğunu, Bunları tatbik etmekte zorlandıklarını bildirdiler. Tevbe ederken verdikleri teminatı unuttular. Allah Celle Celaluhu da tur sinayı mucize olarak üzerlerine kaldırdı. Çok korktular, secdeye kapandılar, dağ çöktü çökecek diye beklediler. Sizden sağlam bir söz almış ve Tur dağını üzerinize kaldırıp demişti ki, ''Size verdiğimizi kuvvetle tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki takvaya erersiniz. Ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz.'' el Bakara 63-64. Fakat İsrailoğulları yine aynı hallerini sürdürdüler. İyice aşırı gidenler ilahi gazaba düçar oldular. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Biz bunu, maymunlaşmış insanları, hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi, müttakiler için de bir öğüt vesilesi kıldık. El-Bakar'a, 65-66 Allah Teala beni İsrail'den kötülükte kasten ısrar edenleri maymun şekline sokmuş, sonra da onları helak etmiştir. Bunun insanların aslının maymun olduğu iddiasıyla bir alakası yoktur. Üstelik bunlarda nesil devamı da olmamıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik, ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Mukaddes kitaplarını tahrif ederler. İhtar edildikleri hakikatlerden nasip almayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah, ihsan sahiplerini sever. Elmaide 13 Tevrat yalnızca bir nüshaydı. Kimsenin ezberinde de tamamı mevcut değildi. İsrailoğulları Babil'lilere esir düşünce, bu tek Tevrat nüshası kayboldu. Yıllar sonra İsrailoğulları esaretten kurtulunca, hatırda kalan bazı bölümler tespit edilebildiği kadarıyla yeniden yazıldı. Bugün elde bulunan Tevrat'ta da, Tahrif edilmiş halde bu eksik bölümlerle kısmen Hazreti Musa'nın hayatı.